İhtilaf Fıkı 1- Ebu Hanzala Allah'ın adıyla Allah'a hamd, Resulüne salat ve selam olsun. Allah subhanehu ve Teala eşyayı farklı yaratmıştır. Allah'ın yarattığı ne varsa hepsinde çeşitlilik ilkesini görmek mümkündür. Bu durum onun subhanehu ve Teala ayetlerindendir. Allah'ın gökyüzünden su indirdiğini görmedin mi? Böylece biz onunla renkleri değişik olan meyveler çıkardık. Dağlardan da beyaz, kırmızı renkleri değişik ve siyah yollar kıldık. İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da renkleri böyle değişik olanlar vardır. Kulları içinde ise, Allah'tan ancak alim olanlar içleri titreyerek korkar. Şüphesiz Allah üstün ve güçlü olandır, bağışlayandır. Fatır Suresi 27 ve 28. Ayetler Göklerin ve yerin yaratılmasıyla Dillerinizin ve renklerinizin ayrı olması onun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için gerçekten ayetler vardır. Rum Suresi 22. ayet. Asmalı ve asmasız bahçeleri, hurmaları ve tatları farklı ekinleri, zeytinleri ve narları birbirine benzer benzeşmez. Yaratan otur. Ürün verdiğinde ürününden yiyin ve hasat günü hakkını verin. İsraf etmeyin. Çünkü o israf edenleri sevmez. En'am suresi 141. ayet. Evet. Zikrettiğimiz ayetlerde Allah'ın eşyayı farklı yaratması onun Subhanehu ve Teala büyüklüğüne delaletinin göstergesidir. İnsanların anlayış, zeka ve kapasitelerinin farklı olması ve buna bağlı olarak ihtilafa düşmeleri de Allah'ın Subhanehu ve Teala dilemesiyle olmuştur. Eğer Rabbin dileseydi insanları Elbette tek bir ümmet kılardı. Oysa onlar anlaşmazlığı sürdürmektedirler. Rabbinin rahmet ettikleri dışında, onları bunun için yarattı. Böylece Rabbinin şu sözü tamamlanıp gerçekleşmiştir. Andolsun cehenneme cinlerden ve insanlardan, kafirlerin tümüyle dolduracağım. Hud Suresi 118-119. Ayetler Allah subhanehu ve Teala gözettiği bazı hikmetler nedeniyle insanların tek bir ümmet olmasını dilememiş, onları ihtilaf edecek tabiatta yaratmıştır. Bu hikmetlerin bazısı dünya ile alakalı, bazısı ayette zikredildiği gibi uhrevidir. Öyleyse Müslümanın başlangıç olarak bilmesi gereken insanlar arasında ihtilafın kaçınılmaz olduğu ve bu ihtilafın Allah'ın subhanehu ve Teala dilemesiyle olduğudur. Allah'ın dilediği her şeyin önünde durmak, O'na engel olmak mümkün değildir. Ancak Allah'ın subhanahu ve Teala rızasına uygun fıkıh geliştirmek insanın elindedir. Çünkü ihtilafın olmasını dileyen Rabbimiz, bazı ihtilafları gözetip anlayışla karşılamamızı, bazısını kuvvetle def etmemizi bizden istemiştir. Örneğin, renklerimizin ve dillerimizin farklı olması, Allah'ın dilemesi ve ayetlerindendir. Bunları anlayışla karşılamak ve insanlara renklerine ve dillerine göre muamele etmek Allah'ın Subhanehu ve Teala ve Resulü'nün bizden isteğidir. Bu farklılık noktasında vahye göre fıkı olmayanlar kitabın ve sünnetin şiddetle karşı çıktığı ırkçılık hastalığına yakalanacaklardır. Bunun yanında Allah kafirlerle müminler arasındaki ihtilafı kuvvetle def etmeyi emretmiştir. Bu ihtilafta anlayışlı olup İki uzlaşmazı birleştirmeye çalışanları şiddetle kınamıştır. Yeminlerini bozan, elçiyi yurdundan sürmeye çabalayan ve sizinle ilk defa savaşa başlayan bir toplulukla savaşmaz mısınız? Korkuyor musunuz onlardan? Eğer inanıyorsanız, kendisinden korkmanıza Allah daha layıktır. Tevbe Suresi 13. Ayet Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla, bir kısmını defi, engellemesi olmasaydı, Yeryüzü mutlaka fesada uğrardı. Ancak Allah alemlere karşı büyük fazl ve ihsan sahibidir. Bakara suresi 251. ayet. Allah subhanehu ve Teala itikadi farklılıkta istediği fıkı uygulamayanları şu şekilde tehdit etmiştir. İnkar edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız, birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk, fesat olur. Enfal Suresi 73. Ayet Bu yazı dizimizde, kaçınılmaz olarak insanlar arasında vuku bulacak ihtilafın fıkhını kardeşlerimizle paylaşmaya çalışacağız. İhtilaf fıkhını bilme, İslam'daki en önemli gayelerden birine hizmet etmesi açısından çok önemlidir. İslam'da en büyük maslahat tevhidin taakkuk etmesi, en büyük mefsedet şirkten ve ehlinden kaçınmamaktır. Çünkü bu, insanın yaratılış gayesidir. Ben cinleri ve insanları yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım. Zariyat Suresi 56. Ayet Oysa onlar, tek olan bir ilaha ibadet etmekten başka bir şeyle emrolunmadılar. Ondan başka ilah yoktur. O, bunların şirk koştukları şeylerden yücedir. Tevbe Suresi 31. Ayet Bundan sonra Allah'ın subhanehu ve teâlâ müminlerden istediği, birleşmek ve ayrılıktan kaçınmalarıdır. Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın, dağılıp ayrılmayın. Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlardınız, o kalplerinizin arasını uzlaştırıp ısındırdı ve, siz onun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz, tam ateş çukurunun kıyısındayken, oradan sizi kurtardı. Umulur ki, hidayete erersiniz diye. Allah, sizi ayetlerini böyle açıklar. Sizden hayra çağıran, İyi, marufu emreden ve kötülükten, münkerden sakındıran bir topluluk bulunsun. Kurtuluşu erenler işte bunlardır. Kendilerine apaçık belgeler geldikten sonra parçalanıp ayrılan ve anlaşmazlığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır. Ali İmran suresi 103 ve 105. ayetler. Ayetler dikkatlice incelendiğinde Allah'ın Subhanahu ve Teala kardeşlik ve cemaat nimetini Müslümanlara hatırlattığı görülecektir. Yine ayette, Müslümanların bir araya gelmesi ve kalplerinde oluşan ülfetin, Allah subhanehu ve Teala tarafından olduğuna vurgu yapılıyor. Bunun bir benzeri, Enfal suresinde de mü'minlere hatırlatılmıştır. Ve onların kalplerini uzlaştırdı. Sen, yeryüzündekilerin tümünü harcasaydın bile, onların kalplerini uzlaştıramazdın. Ama Allah, aralarını bulup onları uzlaştırdı. Çünkü O, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir. Enfal Suresi 63. Ayet Sonrasında ehli kitabın hali hatırlatılmıştır. Bu çağrıya uymayanların sonunun ehli kitap misali büyük bir azap olacağı haber verilmiştir. Ayrılık ve fırkalaşma bu ayette olduğu gibi, bazen ehli kitaba nispet edilmiş, bazen de müşriklere nispet edilerek, müminlerin bundan nefret etmesi ve kaçınması istenmiştir. Gerçek şu ki, dinlerini parça parça edip, kendileri de gruplaşanlar, sen hiçbir şeyde onlardan değilsin. Onların işi ancak Allah'adır. Sonra o, işlemekte olduklarını kendilerine haber verecektir. En'am suresi 159. ayet. Gönülden katıksız bağlılar olarak ona yönelin ve ondan korkup sakının. Dost doğru namazı kılın ve müşriklerden olmayın. O müşrikler ki kendi dinlerini fırkalara ayırmış ve kendileri de parça parça olmuşlardır ki her grup kendi elindekiyle övünüp sevinç duymaktadır. Rum Suresi 31 ve 32. Ayetler Ancak hepimiz biliriz ki, ihtilafın tabiatı ayrılığı gerektirir. İnsanlar anlaşabildikleri ve uyum içerisinde yaşadıkları insanlarla bir arada olmak isterler. Düşünce, söz ve amelde ihtilaf ettikleri insanlarla zaruri haller dışında beraberlik istemezler. İhtilaf noktalarında insanlar kendi hallerine terk edilir, ve vahyin gözettiği ihtilaf fıkhı uygulanmazsa, insanlar her ihtilafı bölünme vesilesi kılarlar. Bu sebepten, Müslümanların, İslam'ın gözettiği en önemli maslahatlardan olan beraberlik ve cemaat maslahatını koruyabilmek adına ihtilaf fıkhını öğrenmeleri ve amel etmeleri gerekir. İhtilafın Kısımları Yukarıda vahyin nazarında her ihtilafın biri olmadığını, cinsine göre muamele yapılması gerektiğine değindik. İslam alimlerinin sözlerine baktığımızda ihtilafı bir mertebede görmeyip farklı açılardan ele aldıklarını görürüz. Bunun nedeni nasların ihtilafa ve ihtilafta takınılması gereken tutumda gösterdiği farklılıktır. Bazı naslar ihtilafı yermiş ve ihtilaf ehlini ağır yaptırımlarla tehdit etmiştir. Bazı naslar ihtilafa sükût etmiş ve ehline müsamahayla yaklaşmıştır. Örneğin Davut ve Süleyman'da Hani kavmin hayvanlarının içine girip yayıldığı ekin tarlaları konusunda hüküm yürütüyorlardı. Biz onların hükmüne şahittik. Biz bunu, hükmü Süleyman'a kavrattık. Her birine hüküm ve ilim verdik. Davutla birlikte tesbih etsinler diye dağlara ve kuşlara boyun eğdirdik. Bunları yapanlar bizdik. Enbiya Suresi 78 ve 79. Ayetler Bu ayetle Allah subhanehu ve Teala hükümde Süleyman'ın aleyhisselam isabet ettiğini bildiriyor. Buradan anladığımız, verilen hükümde Süleyman ve Davud'un aleyhümüsselam ihtilaf ettikleridir. Buna rağmen Allah subhanehu ve teala onları kınamamış, her birine hüküm ve ilim verdik diyerek ikisini de övmüştür. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde, Hakim hüküm verdiğinde iştihat eder ve isabet ederse ona iki ecir vardır. İctihad eder ve hata ederse bir ecir alır buyurmuştur. Buhari, Müslim. Bu hadisten anladığımız, içtihad eden bir alimin hata yapması halinde dahi ecir alacağıdır. Elbette isabet etmeyen alim bu konuda isabet edenlere muhalefet etmiş olacaktır. Bu muhalefete rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu kınamamış, aksine ecir alacağını belirtmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni Kureyza Yahudilerinin üzerine yürürken sahabesini uyarmıştı. Sizden herhangi biri beni Kureyza yurduna ulaşmadan ikindi namazını kılmasın. Ashab ihtilaf etti. Kimisi namazı yolda kıldı, kimi de Allah Resulü'nün emrine uyup kılmadı. Bu durum Allah Resulü'ne sallallahu aleyhi ve sellem intikal edince hiçbirine kızmadı. Buhari, Müslim. Ashabın ihtilaf etme nedeni iki delilin çakışmasıydı. Kimisi Allah Resulü'nün gayesi Acele etmemizdir düşüncesiyle namazını kıldı. Namazı vaktinde kılma delilini mutlak Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem emrini bir illete binayen söylenmiş olarak kabul etti. Kimisi Allah Resulü'nün sözünü mutlak olarak alıp namazı kılmadı. İhtilaf ettiler ve bu ihtilafın vakada tesiri vardı. Bir grup namazı kıldı, bir diğeri namazı vaktinden erteledi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her iki gruba da bir şey demedi. Yani bu ihtilafı ikrar etti. Bunun yanında bir takım naslar görüyoruz ki, ihtilafı ve ehlini şiddetle kınamıştır. İnsanlar tek bir ümmetti. Allah, müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi. Ve beraberlerinde insanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm vermek üzere hak kitaplar indirdi. Oysa kendilerine apaçık ayetler geldikten sonra, Birbirlerine karşı olan azgınlık ve kıskançlıkları yüzünden anlaşmazlığa düşenler, o kitap verilenlerden başkası değildir. Böylece Allah, iman edenleri, hakkında ayrılığa düştükleri gerçeğe kendi izniyle eriştirdi. Allah kimi dilerse onu doğruya yöneltir. Bakara Suresi 213. Ayet Biz kitabı ancak hakkında ihtilafa düştükleri şeyi onlara açıklaman, ve inanan bir kavme rahmet ve hidayet olması dışında başka bir amaçla indirmedik. Nahl Suresi 64. Ayet Bu ayetlerde Allah'ın subhanehu ve Teala insanları ihtilaf üzere terk etmediğini, peygamber ve kitap indirmek suretiyle aralarında hükmettiğini görüyoruz. Bununla beraber bu ihtilaf çeşidinde Allah ve Resulü ihtilaf ehline kınamıştır. Ve elim verici azapla tehdit etmiştir. Bu, Allah'ın kitabı şüphesiz hak olarak indirmesindendir. Kitap konusunda ihtilafa düşenlerse uzak bir ayrılık içindedirler. Bakara Suresi 176. Ayet İsa açık belgelerle gelince dedi ki, ben size bir hikmetle geldim ve hakkında ihtilafa düştüklerinizin bir kısmını size açıklamak için de. Öyleyse Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Şüphesiz Allah o benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Şu halde ona kulluk edin. Dost doğru yol budur. Sonra içlerinden bir takım fırkalar ihtilafa düştü. Artık acı bir günün azabından, vay o zulmetmiş olanlara. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde, Herhangi bir şeyi size yasaklamadığım müddetçe, beni kendi halime bırakınız. Çokça soru sormayın. Sizden önceki ümmetler çok soru sormaları, ve peygamberleriyle ihtilaf ettikleri için helak oldular. Buhari, Müslim Abdullah bin Amr radıyallahu an anlatıyor. Ölen vakti Resulullah'a gittim. İki adamın bir ayet hakkında ihtilaf ettiklerini işitti. Allah Resulü yanımıza geldi. Kızgınlığı yüzünden okunuyordu. Sizden öncekiler kitapta ihtilafa düştükleri için helak oldular buyurdu. Müslim. Önümüzde iki yol vardır. Ya bu nasların çelişkili olduğunu söyleyeceğiz ki bu imana zarar veren bir iddia olur ya da naslarda zikredilen ihtilafların farklı sınıfları olduğunu ikrar edeceğiz. İslam alimlerinin ihtilafı kısımları ayırması bu sebeplidir. İmam Şafii Rahimehullah el-Risale kitabında dedi ki Ben ilim ehlinin geçmişte ve günümüzde bazı konularda ihtilaf ettiklerini görüyorum. Ben de dedim ki Cevap İmam Şafii'ye aittir. İhtilaf iki kısımdır, biri haramdır, diğeri için aynısını söyleyemem. Dedi ki, hangi ihtilaftır haram olan? Dedim, Şafi, Allah'ın kitabında açıkça beyan ettiği veya Resulünün dilinden nas kıldığı şeylerde ihtilaf caiz değildir. Ama bu naslardan tevili kabul eden ve kıyasın mümkün olduklarında aynı şeyi söyleyemem. Er Risale, İmam Hattabi Rahmehullah, dinde ihtilaf üç kısımdır. Allah'ın subhanahu ve teala varlığının ispatı ve birliği. Bunun inkârı küfürdür. Allah'ın subhanahu ve teala sıfatları ve dilemesi. Bunun inkârı bid'attir. Farklı yönleri olan furaata dair ahkam. Allah subhanahu ve teala bu kısmı alimlere rahmet ve değer kılmıştır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimin ihtilafı rahmettir hadisinin de manası budur. İmam Semani rahmehullah Bil ki, bir hadisede vuku bulan ihtilaf iki kısımdır. Birinci kısımda ihtilaf olmaz. Diğerinde ise ihtilafın vuku mümkündür. İhtilafın mümkün olmadığı, Allah'ın subhanehu ve Teala tevhidi ve sıfatları gibi dinin usulünden olan kısımdır. Yine bunun gibi, dinin füruğundan olup, ancak kat'î delillerle sabit olan emir ve nehiylerde de ihtilaf olmaz. İhtilafın mümkün olduğu kısım, dinin füruatından olup, Âlemlerin hükümleri içtihat ve istinbatla elde edilen meselelerdir. İbn Teymiyye rahimehullahsa ihtilafı iki kısma ayırmıştır. 1. İhtilaf-ı tenevvu, çeşit ihtilafı. Görüşler zahirinde farklı olsa da ya aslında aynı şeyi farklı ibarelerle anlatıyordur ya da birbirine zıt olmayan manalardır. Bunun misali Fatiha suresinde sırat-ı mustakim kelimesinde vuku bulan ihtilaftır. Kimisi bu İslam diye tarif etmiştir, kimi de Kur'an diye. Lafızlar farklı olsa da, İslam'da Kur'an'da aynı şeydir. 2. İhtilafı Tudat, zıtlık ihtilafı. Burada görüşler birbirine zıttır. Aynı anlam altında toplamak mümkün değildir. Şeyhül-İslam bu ayrımı itikada sırât-al-mustakîm, mukaddime fi usul tefsir ve başka kitaplarında yazmıştır. Uzun ve çok örnekli olduğu için muhasar bir şekilde sundum. İbn Kayyim Rahimahullah, Allah'ın Subhanahu ve Teala kitabında ihtilaf iki kısımdır. Birinci kısım ihtilaf edenlerin hepsinin yerildiği ihtilaftır. Bu Allah'ın kitabı şüphesiz hak olarak indirmesindendir. Kitap konusunda anlaşmazlığa düşenlerse uzak bir ayrılık içindedirler. Bakara suresi 176. ayet. İkinci kısım ihtilaf ehli yerilenler ve övülenler diye ayrılır. Kim hakka isabet ederse o övülmüştür. Kim de Hakk'a ulaşmak için çabalar, buna rağmen hata ederse, ondan yergi düşürülmüş, çabasından dolayı övülmüştür. Hakk'a ulaşmada çabalamadığından dolayı hata ederse, yerilmiş olur. Alimlerden yaptığımız bu nakillerden sonra, ihtilaf, Allah'ın subhanehu ve teâlâ takdir ettiği ve önünde durmanın mümkün olmadığı bir hakikattir. Naslar her ihtilafı yermemiş, bazısını zenginlik olarak kabul etmiş Bazısını ise mutlak olarak yermiştir. İslam'ın ihtilaf fıkhını bilmeyenler iki mahsurla karşı karşıyadırlar. 1- Aşırılık Zenginlik olarak kabul edilen ihtilafı ayrılık sebebi olarak görmek aşırılıktır. Aşırılar en basit fıkhi ve içtihadi meselelerde dahi ayrılığa ve düşmanlığa davet ederler. Böylece şeriatın ihtilafta gözettiği maslahatları mefsedete çevirip Müslümanlara zarar verirler. Bunun vakadaki örneklerinden en belirgin olanı, haramlığında veya müstehaplığında ihtilaf olan konularda, Müslümanların çekişmesi ve birbirine tavır almasıdır. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, namaz kılma şekillerinde ihtilaf eden bazı Müslümanların, birbirlerini bitatçilik ve sünnete muhalefetle suçlamaları da bunun gibidir. Oysa Allah Resulü'nün en önemli sünneti hatta farzı, Müslümanların birliğini sağlamak, ve onların bölünmesine engel olmaktır. Bu konunun tafsilatına, daha sonraki yazılarda değineceğimiz için erteliyoruz. 2- Çarpık vahdet anlayışı Her ihtilafı rahmet kabul edip, Allah'ın ve Resûlü'nün tavır alınmasını istediği konularda müsamahakâr davranmak, çarpık bir zihniyetin ürünüdür. Bu da şeriatın mevsedet kabul ettiği bir hususu, maslahata çevirmeye çalışmaktır ki, bunu ne şeriat ne de akıl kabul eder. Allah subhanehu ve Teala böyle bir tutumun fayda yerine zarar getireceğini açık bir şekilde kitabında belirtmiştir. İnkar edenler birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunu yapmazsanız, birbirinize yardım etmez ve dost olmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozgunculuk, fesat olur. Enfal suresi 73. ayet Geçmiş dönemlerde, İslam âlimleri ihtilaf fıkhını anlatırken, birinci grubun aşırılığına vurgu yapmışlardır. İslam şeriatı yürürlükten kaldırıldıktan ve yerine beşeri küfür ahkamları konduktan sonra durum tersine dönmüştür. Zındıklar ve heva ehli İslam adına pervasızca konuşmaya başlamışlardır. İslami yaptırımların uygulanmadığı yerler heva ehlinin hareket alanıdır. Aslı küfür ehlinden alınmış olan çarpık vahdet anlayışına insanları davet etmeye başlamışlardır. Doğal olarak bu konularda ilim ehlinin sözlerini tahkik edenler dikkatli olmalıdır. İslami bir yönetimde Müslümanların birliğini korumak ve ihtilafı ayrılığa dönüştürmemek için sarf edilen sözler, Resullerin şerrinden Allah'a sığındığı bir zaman dilimine hamledilmemelidir. Bugün insanlar dinin aslından olan meselelerde ihtilafı görmezlikten gelip adına vahdet dedikleri bir çoğulculuğa davet ediyorlar. Kimi yasama hakkını Rabbinden başkasına veren, kimi Allah'tan başka kabirlere, taşlara, ağaçlara ibadet eden, kimi tüm dinlerin hak olduğunu iddia eden ya da İslam'ın açık şiarlarını inkar edenlerle beraber olmayı, onlara müsamahayı din diye takdim ediyorlar. Bunu yaparken de İslam alimlerinin belli zaman diliminde ve muayyen meseleleri kast ederek zikrettikleri ihtilaf fıkhına dair sözleri kalkan olarak kullanıyorlar. İhtilafın çeşitlerini, fıkhını ve adabını bilmemek ya ifratın ya da tefritin pençesine düşürür insanı. Bu iki durumda şeytanın kuldan elde etmek istediği paydır. Çünkü ifrat ve tefritle beraber doğru bir din tasavvuru, buna bağlı olarak da sahih amel mümkün değildir. İfrat ve tefritten kurtulmak, dinimizde basiret üzere olmak adına ihtilafı üç kısımda inceleyeceğiz. İtikatta ihtilaf Fıkhî ve amelî konularda ihtilaf, menheci ihtilaflar, kastımız İslami sahada çalışma yapan cemaatlerin ihtilafı. Her bir kısmı kitap, sünnet ve selefimizin anlayışı üzere tafsilatlandırıp konumuzu belirleyeceğiz. Çaba bizden, başarı Allah'tandır. Selam ve dua ile. Bu yazı Tevhid dergisinin 16. sayısında yayınlanmıştır.